Musa şöyle dedi, siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız, zengindir, övgüye layık olandır.